Türler arası Edebiyattan heykele, operadan mimariye, sekiz kol sanat seyahati <gülüyor> Hazırlayan ve sunan Eras'tan sağlamı Herkese günaydın 949 Açık Radyodaki Türler Arası Programın içindeyiz ve canlı yayın başladı 10:34. Hemen konuya girmek istiyorum çünkü çok vaktimiz yok ve iki konuk birden ağırlayacağım bu dar zamanda bu sıkışık zaman içerisinde. İlk konumuz yazar Latife Tekin hoş geldiniz Latife hanım. Hoş sizi bundan önce yine burada ağırlamıştım. Daha doğrusu açık dergi programında ağırlamıştım. O zaman Elmedağ'daki binamızdaydık. Aynı sebepten ötürü aslında Gümüşlük Akademisi ile ilgili ağırlamıştım. Bugün yine Gümüşlük Akademisi'ni konuşacağız sizinle ama aslında iyi bir gelişmeyle konuşacağız. Çünkü bu akademinin İstanbul ayağından, Arnavutköy ayağından konuşacağız. Bilmeyen dinleyicilerimiz olabilir, mümkündür. Dolayısıyla sizden önce bir özet geç rica ediyorum. Gümüşlük Akademisi'nin kuruluş amaçları neydi? Onu bir hatırlayalım. Tarihi kurulduğu günden beri yaşadığı dönüşüm ve yaptıklarını nasıl özetlemek istersiniz? Evet, Gümüşlük Akademisi bir vakıf. Gümüşlük Yamaçlarında kurulmuş 18 yıl önce. Ee, çok farklı disiplinlerden insanların e, ayaklarını doğaya basarak bir arada çalışabilecekleri, buluşabilecekleri bir karşılaşma bahçesi, bir çalışma bahçesi. Biz kısaca hep bahçe diyoruz. Evet. Ee, şimdi İstanbul'da bir de evimiz var. Bahçenin içine biraz uzağında bir ev oturttuk. Ee, doğrusu bizim vakıf tüzüğümüzde hep vardı böyle bir e, imkan. E, ...şubeler açabiliyoruz... ...hatta Hı -hı. üniversite bile kurabiliyoruz... Evet. <gülüyor> ...yani tabii imkanlar var oldukça... E, e, fakat yüzümüzü, kulağa çok iyi geliyor yüzümüzü, bir üniversite... Evet, ...yüzümüzü biraz... ...tabii doğaya dönmüştük... E, ...biraz şehre... <gülüyor> e, ...sırtımızı dönmüştük... ...böyle bir kopuşta gerekiyordu... ...tabii... E, ...biraz o bahçeyi bize benziyor... ...bahçeyi kuran, vakfı kuran insanlara benziyordu... ...fakat da gençler geldiler... ...ve onlar... Ee, ...ve oradaki... E, ...doku, duygu da değişti. Yani şey diyorum hani Arnavutköy'den... ...mahalleden komşum olan herkes... ...Gümüşlük'te de komşum <gülüyor> oldu. O kadar... ...yani göç, akış... ...bu, sü bu süreç içinde... Ee, ...yani orası ile burası arasında... ...çok da fazla fark kalmadı. Ben ilk yıllarda oraya gittiğimde... ...daha çıktım derdim. Yani bir çeşit... ...Gümüşlük de benim için. Hep... ...Bodrum Kırsalı'ndan konuşurdum. Şimdi... Çok değişti orası da artık bir kent e, oldu. Evet. Biraz daha yaşanabilir bir kent. Umarım öyle kalır. E, yani özellikle gezi e, o, direnişi sırasında bizimle birlikte çalışan gençlerin yüreği çok burada kaldı. E, ben oradan da laf yetiştiriyordum ama... Estağfurullah. E, onlar orada e, gelemediler. Bazıları geldi... Yani ben gördüm ki gençlerin gönlü kalbi birazcık e, kent İstanbul'da burada olmak istiyorlar. E, tümüyle değilse bile gidip gelebilmek, ayaklarının, e, bir ayaklarını da buraya atabilmek istiyorlar. Biraz bence onların heyecanıyla e, ben de işte artık vakfın e, abla başkanı olarak e, peki... ...gidebiliriz herhalde dedim... ...böyle dilendirmeye başladık bahçenin içinde... ...gider miyiz gidemez miyiz... ...öyle de bir imkan vardı Arnautköy'de... ...benim bir evim var... ...bizim bir Hı -hı. evimiz var daha doğrusu... ...çocuklarımın doğduğu, büyüdüğü... ...Arnautköylüyüm ben... ...büyük oranda Beşiktaş ve Boğaz'da büyüdüm... ...o ev boş kaldı... ...ve ben de vakfın kullanımına vermek istedim... ...kızım yaşıyordu... oğlum gelip gidiyordu... ...kızım sinema okumaya gitti... ...oğlum da daha az e, gidip geliyor... ...ev boş kalmasın, bir aş yap ev... ...yaşansın, böyle bir imkan... ...yani vakıf olarak tabii bir yer kiralamamız... ...bir şey kurmamız çok zordu... Evet. ...ben de vakıfa verdim... E, ...şimdilik oraya sığabiliriz diye düşünüyorum... ...çok güzel e, atölyeler yapacağız... ...çok heyecanlı bizim... ...hem bizim gençler hem bizimle birlikte atölye yapan arkadaşlarımız... E, ...bir kısmı benim kuşağımdan... ...sonra gençler var... ...hem böyle sürekli atölyeler yapacağız... ...hem e, buluşmalar yapacağız. Bütün çünkü bizimle enerjisini... ...birleştirmek isteyen dostlarımız... ...arkadaşlarımız, ustalar... E, ...gençler... E, ...uzun atölyeler... E, ...hepsi uzun atölyeler yapamayabiliyorlar... ...zamanları yetmiyor, işleri buna uygun değil... ...böyle küçük üç günlük... E, ...iki günlük atölyeler de yapacağız... ...yani e, hem orada... E, ...bir arada olacağız... ...enerjimizi birbirimize aktaracağız, taşıyacağız... Hem de gerçekten birçok insanın, birçok gencin yakınında olmak isteyip, birlikte çalışmak isteyip de ulaşamadığı ustalarla gençleri buluşturacağız. Gümüşlük'te de yaptığımız bu aslında. Elbette. Tabii Gümüşlük konaklamalı bir yer. Çok daha büyük bir bahçe. Bizim vakfımızın, ben edebiyatçı olduğum için edebiyat ve sadece sanatla ilgili bir vakıf olduğu zannediyor, zannedilir ama aslında bilim insanlarına da açık bir vakıf. Oraya fizikçiler de geliyor, botanikçiler de geliyor. Benim bir yandan e, işte gönlü kalbi çocukların arkasından, gençlerin arkasından İstanbul'a böyle aktı kalbim ama... Arıcılık, ...arıcılığa başlamak istiyordum. Hı hı. Orada parmakültürcüler de geliyorlar, birlikte çalışıyoruz. Botanikçiler geliyor, fizikçiler geliyor. E, e, yani... E, Birazcık şey gibi, eşli, birazcık böyle açık radyo ruhu, birazcık ikase <gülüyor> ve ruhu, birazcık doğa, çok farklı duyguların, farklı alanlardan gelen insanların buluştuğu bir yer. Umarım İstanbul'da öyle bir bahçe olur. Bahçemizden İstanbul'a güzel şeyler taşırız. Evet. Arnavutköy büyük bir hızla başlıyor ve devam edecek evet. ee, Bodrum'dan tümüyle çıkmıyorsunuz değil mi? Hayır hayır. Ha. hayır ya yani Bodrum'daki e, gümüş kakılarımız devam ediyor. Bulabım, kaçıyor. Hayır, asıl merkezimiz orası. Evet. Ben orada yaşayacağım zaten Hı -hı. ağırlıklı olarak. Çünkü <gülüyor> çok uzun zaman oldu orada yaşıyorum. Artık beden ritminde e, e, şey e, ona uygun Ona uyudu. Zorlanıyorum. Bir süre sonra İstanbul'da. Haydar Ergülen arkadaşım, e, Haydar aldı e, İstanbul Şube sorumluluğu sağ olsun. E, zaten öyle bir şey olmasaydı biraz zor olurdu. Evet. Yani ben tümüyle o zaman e, bahçeden kopmam gerekirdi. E, biraz gidip geleceğim. Yani şu e, atölyelerin oturma sürecinde hem de evi hazırlamak hı hı. E, için burada kaldım. Atölyeler oturduktan sonra yani gençlerimiz nöbetleşe götürürler diye düşünüyorum Yüzeyiz. artık. Haydar burada olacak. O büyük şey, o şiirli kalbiyle, sükunetiyle bence buradaki şeyi alıp geçirecek. Müthiş, kamil haliyle evet. alıp zamanda. Evet, evet. Evet. Ee, peki Latife Hanım, süremiz daraldığı için aslında sizinle konuşmak istediğim çok şey var ama biraz hızlı gitmek zorundayım. Ee, Programı belli oldu bu yılın. Ben evet. takip ettiğim kadarıyla. Programı ana hatlarıyla açıklayalım istersiniz. Ee... Evet aslında Gümüşlük Akademisi'nin Bahçe'de de atölye yapan arkadaşlarımızla önce başladık. Başka dostlarımız başka ustalar da atölyeler yapacaklar. Yeni katılımlar olacak. Küçük İskender şiir <gülüyor> atölyesi yapıyor. Haydar Ergülen yazı, yazı yazmakla ilgili bir atölye yapıyor. Harun Tekin şarkı yazma atölyesi. Ümit Ünal senaryo atölyesi yapıyor. Ee, İsmail Gezgin e, Ege'de Çeşme'den gelerek ayda bir arkeoloji atölyesi e. yapıyor. Reklam yazarlığı var. Onu birazcık da gelen talep üzerine e, böyle daha e, e, kapsamlı, daha kapsamlı bir atölye çalışmasına dönüştürmeye karar verdik. Onun hazırlıkları sürüyor. Çok kısa bir sürede onu duyuracağız. Felsefe atölyesi başlayacak. Türk Almaner yapacak. Zaten hı hı. Ee, o götürecek. Zaten Gümüşlük'de atölyeler yapıyor. Bir de e, Lezzet Akademisi, Gümüşlük Lezzet Akademisi var. Biz geçtiğimiz yıl yaz ve kış hazırlıkları diye başladık. Maria Ekmek Çoğlu, Sema Temizkan. Ee, orada peynir e, atölyesi, turşu atölyesi, yazlık, kışlık hazırlık. Onlar da Arnavutköy'de. Küçük ama e, yeterli bir mutfağımız var. Orada da yemek atölyeleri yap. Sema de. bütün küçük mutfakların üstesinden gelir <gülüyor> Bilir, zaten. Biliyorum, yani. biliyorum. Tabii bir de vakf, vakıf yani var kendini var etme e, meselesinden çıkıp biraz bir imkanlar yaratsın ve gençlere e, destek olsun istiyoruz. Yani de burslar verebilmek, öyle aracılıklar <gülüyor> edebilmek istiyoruz. Onun için vakfın para kazanması da lazım. Ee, Şimdiye kadar tümüyle bağımsız kalarak bağışlarla ayakta durabildik. Umarım bundan sonra da öyle devam ettirebiliriz. Aslında bu atölye bedelleri de yani katılımcıların evet. ödeyecekleri atölye bedelleri de ticari bir faaliyete ödenen bir bedel değil. Tam tersi e, vakfının kendi hayatını sürdürebilmesi ve belki de e, üç kuruş artırabiliyorsa evet. burslarla bunu evet. etrafına evet. Atölyelerde de yani e, adına bir şeydir. Çocuklar, gençler başvuruyorlar bazen işte burslu okuyanlar, imkanları olmayanlar. Onlara ciddi indirimler de yapabiliyoruz. Belli bir sınıra geldikten sonra evet. atölyeler. işte ikinci sınıfları açacağız herhalde. Şimdi böyle dönüşümlü başladı. Bu akşam çok heyecanlı. İskender'in ilk atölyesi var. Dün Harun'un vardı. E, tabii e, yani vakıf, bir anlamda vakıf yararına yapılan atölyeler. Çünkü e, ustalar da yani o da benim baskımla ve zorumla. Yani vakıf olduğu için hiç bir para almak istemiyor. Evet. Para konuşamayan arkadaşlarımız öyle de yüce gönüllüler sağ olsunlar ama İstanbul'da biliyorum hayat çok zor. zor. <gülüyor> Hocalarımızı da desteklemek istiyoruz. Birbirimizi de desteklemek istiyoruz. Aslında bu bir anlamda da bir dayanışma olsun. Hem vakıfı tutalım hem de birbirimize sırtımızı yaslayalım. Öyle bir yuva olsun dedik Arnavutköy'deki evet orası herhalde bir yuva olacak öyle bir çok Galiba güzel bir var atölyelere gelen insanlarla da yeni yeni tanışıyoruz Gümüş Akademisi'nde bahçede bizimle yazları birlikte çalışan bir oğlumuz var o yine burada olacak okuyor edebiyat okuyor o da gençler de oradaki gençlerimiz de burada da evde de var olacaklar Onların gülüşleri yeter zaten. <gülüyor> Aynen öyle. <gülüyor> ne güzel direnirken gülüyorlar. E, onu öğrendik artık zaten ve iyi ki de öğrenmişiz. Evet. Gayet iyi geliyor hepimize. E, Latif Hanım burada sonlandıracağım. Herhalde sizin yokluğunuzla Haydar Bey'i... Buraya çağıracağım. Onunla arasında evet. temas halinde olacak. Çok teşekkür ederim. Esafla ben teşekkür ediyorum katıldığınız için. Vakit darlığından ötürü de çok özür dilerim. Hayır, Ama siz e, e, olan bir belagatle her şeyi bu, bu, anlatabildiniz zaten. Çok çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Kolay ediyorum gelsin. efendim. Size de çok çok teşekkür ediyorum. 94.9 Açık Radyo'daki Türler Arası programı canlı yayına devam ediyor. Saat 10.45 şu anda. Edebiyatçı yazar Latife tekine ağırladık. Aslında iyi bir vesileyle, hayırlı bir vesileyle bir nevi de bir kutlama içeriği taşıyan bir programdı. Çünkü yıllardır Bodrum'da varlığını sürdüren Gümüşlük Akademisi artık... Aynı zamanda Bodrum Gümüşlük Akademisi ile birlikte Arnavutköy'de de var. Ve atölyeler başladı biraz bu programı konuşmak için ama e, biliyorum ki buradaki Arnavutköy'deki e, Gümüşlük Akademisi'ni web üstünden de takip edebilirsiniz. Biraz hızlı davranmak gerekiyor çünkü atölyeler başladı. E, evet her zaman olduğu gibi tabii ki Gezi Parkı ile devam ediyoruz. Bir direniş ile devam ediyoruz. Ozbi'den dinleyeceğiz. Asi. Ezmaski zulamda, uyandım yürüyorum, polis önümi kesiyor bir tomayla. Ben başka aldirıyorum, ifadelerim özgür suratında. Hürriyetimi görüyorum tek başımayım ama çokum bu kanadı. Hiç düşünmeden vur beni sakın bir saniye bile bekleme çünkü ben bir asim ayaklamıyorum hayalleri yedeklemem. Gözünü kırpma, tetiği asıl ne de olsa seni aslı çıkartacaktır parayla son basın. Kırsma, elin titremesin kazandığın madalyon zengin edince fitre verirsin günahların affolur korkma hurilerin yediden altıya düşmez inandığın molalar mutlaka bir kılıf bulur neden burada olduğunu bil ben hükümetin varlığını reddettim çünkü özgürlüğüme küfrettiyim onarşiyeye göz kırptı her lafını dikketti birilerinden öl alırken benim hayatıma kastetti sokağa koştum çünkü onlar hep yalan attılar ben de duydum onların insan bense kötü oldum ben özgürlüğüm diye bağırdım onlara anarşist damga vurdu hey valla hiç kimsenin boyunduruğu altında değilim özgürüm saman anarşist olurum, istersem halk olurum Ben kendimin kralıyım Bu yüzden vur beni lan titreme Sakın bir saniye bile bekleme Direnişe gidiyorum Bir çanta, bir bez maske zulamda Uyandım yürüyorum Polis önümü kesiyor bir tonayla Ben baş kaldırıyorum İfadelerim özgür suratımda Hürriyetimi görüyorum Tek başımayım ama çokum Gada yine gidiyorum bir çanta bir bez maske ulandı Uyandım yürürüm polis önümü kesiyor bir tomayla Ben baş kaldırıyorum ifadelerim özgür suratımda Gün yüzümü ama çokum bu kavgada Umursamak, ümit etmektir Memur olsam bekleyeceğim ay sonu bir yaban ekmektir Senin patronlarının yaptığı insanları keklemektir Kadere inandırıp sonra sepetlemektir lan Ben inanmıyorum beni kurşun zoruyla inandır Ölümle tehdit et, topluma yamandır Sıkıya geldin yetetiği kafama dayayıp bir şey dolandır ulan Senin taptığın üstünde piramit olan bir dolardır Kolaydır Kader olunca bağırmak ben inandım gerçekleri hiç bir hayale savunmam. Senin için meşrudur Paraya domalmak sonra geyler günahkâr olur. Sense kahraman. Ben sırf zaman depresyona girip susanmayız. Bas artık lan fesiye. Mızmızlanmayıp sokaklarda öğrendim arabayı. 94.9 açık Radyo türler arası programı devam ediyor bu kadar. Dar zamana herhalde iki konu sığdırma, bir sığdırabilme telaşı ilk kez karşılaştığım bir durum benim de sizin de galiba. Ee, ama ülke gündemi yoğun, aynı zamanda kültü sanat ediviyat dünyası da yoğun. Programın başında Latife Tekin'le konuşmuştuk. Gümüşlük Akademisi'nin Arnavutköy'de açılan şubesi ayağıyla ilgili konuşmuştuk. Şimdi de bir haber takibi adına bir program yapıyoruz. Çünkü önceki haftalarda Res İstanbul'u konuşmuştuk. Müjde Çapraz'la birlikte İtalya'da açılan Gezi Parkı'yla ilgili açılan Gezi Direnişi ile ilgili alan bir sergi. Ee, şimdi serginin İstanbul'a ayağı açılacak İtalya'dan önce sergide bu kalan sınırlı zamanımızda önce bir İtalya değerlendirmesi yapacağız. Sonra ardından Haydarpaşa'da nasıl oluşacağını, olacağını konuşacağız. Çünkü bu perşembe Haydarpaşa'da eee gerçekleşecek Res İstanbul ve telefon hattımızda canlı yayında Yiğit Özatalay var. Merhaba Yiğit. Merhaba Eraslan. Ee, Öncelikle olarak çok teşekkür ediyorum bu kadar kısacık bir zamanda programa katılmayı kabul ettiğin için. Ee, hemen şunu konuşarak başlayalım. İtalya nasıl geçti bir değerlendirme rica ediyorum. Tabii ki. Ee, İtalya çok güzel geçti. Ee, Milano'da Macao adlı e, işgal edilmiş bir binada yaptık sergimizi. Ee, aynı zamanda Mercedes Kazari ile birlikte e, bir konser verdik burada. E, aldığımız tepkiler çok olumluydu e, ve... Büyük ilgi gösterildi ee, İtalyan arkadaşlarımızdan ve tanımayan çevrelerden ee, ve biz o sırada 15 kişiden oluşuyorduk hemen hemen. Ee, şimdi Haydarpaşa Garı'nda yapacağımız etkinlikte de biraz daha kalabalık olacağız. Ee, ve aynı zamanda tabii Milano'da e, önemli radyolardan Radio Popolare'de konuk olduk ve orada da e, amacımızı ve yaptıklarımızı anlatma olanı bulduk. Bu da bizim için ...güzel bir imkan oldu. Evet. E, İtalya'da sergilenme mekanından... ...biraz söz eder misin? Enteresan bir... ...sergilenme biçimiydi bildiğim kadarıyla. Evet, evet. E, Macao eskiden... E, ...et hali olarak kullanılan... ...bir yerdi. Yani kasapların... ...kullandığı. E, şu anda... E, ...boş bir bina. E, herhangi bir ısıtması... ...ve ışıklandırması yok. Tamamen e, bağımsız... ...sanatçıların kendi eserlerini... ...sergilemek üzere işgal ettiği, yani dolayısıyla e, illegal bir şekilde kullanılan e, büyük ve çok güzel bir e, bina, bir mekan. iki katlı. E, ve tabii ki burada olması yani Rezi İstanbul konusunun e, ve bizim Gezi direnişinde e, önemsediğimiz değerlerinde burada sergilenmesi bir anlamda çok örtüşüyordu. Çünkü e, aslında Gezi de biliyorsunuz e, Halkın elinden alınmak istenen bir bölgeydi. Evet. Ee, ve bu anlamda ya, halkın da sahip çıktığı bir yer. Yani aslında e, halkın kullanımına ait bir yerin e, evet. iktidar tarafından işgaliydi diyebiliriz. Evet aynen öyle. Bu nedenle Macao'da e, tam bu anlamda yaptıklarımızda örtüşüyordu. Yani halkın e, kendi ürettiklerini sergilemek için e, bir yere ihtiyacı var. Bu sponsorlardan bağımsız. Ve e, her türlü e, tabii ki finansmanlardan da bağımsız, kendi inece usulüyle e, yarattıklarını sergiledikleri bir mekan. Bu anlamda da e, yaptıklarımıza çok örtüştü e, diyebilirim. Peki e, seni bulmuşken hemen çok kısa bir zaman içerisinde şunu da konuşalım. E, evet. işin müzikal ayağını çok merak ediyorum. Müzikal, müzikal ayağı nasıl geçtiği idi? E, Macao'da... E, ben piyanoda ve Mercedes de Vokalde olmak üzere bir duo Yani ikili hı hı. olarak e, Müziğimizi sunduk Bu aslında bizim daha önce oluşturduğumuz da bir grup Mercedes Kazali ile Ve genellikle e, İtalyan standartlarını Ve benim bestelerimi e, Ve caz standartlarını Bir şekilde e, kendi e, Stilimizle düzenlenmiş Hallerini sunuyoruz Ama bu konserde yani 19 Ekim'de yaptığımız konserde Eee Direniş şarkılarını da dahil ettik. Hı hı. Ee, bu bizim çok da uzak olmadığımız bir konuydu. Çünkü bir yandan İtalyan halk şarkılarını da söylüyorduk ve tabii içinde Bella Ciao'n da oldu veya e, çeşitli halk şarkıları. Yani ülkesinden uzak kalmış olan işte burbe şarkıları oldu. Bu anlamda e, benim tabii Gezi Direnişinde sırasında ürettiğim e, iki şarkıyı yani e, Boyuneymen Direniş şarkısı hı hı. ve e, sıradakini. Ve ayrıca direndikçe adlı parçaları da seslendirme olanağı bulduk. Bunları Türkçe olarak seslendirdi Mercedes İtalyan olmasına rağmen bu da güzel bir şey sağladı, bütünlük sağladı. Çok güzel. Peki gelelim Haydarpaşa'ya. Çok evet. az zaman kaldı Haydarpaşa'daki sergileme için. Evet. asa performans diyebiliriz bence. Çünkü kısa zamana yayılan bir sergileme biçiminden söz ediyoruz. Ee, Haydarpaşa fikri nasıl gelişti, öneri nasıl geldi, sizde nasıl karşılandı? Evet. buldu? Haydarpaşa fikri e, öncelikle müjdenin ve benim, müjde çaprazın hı hı. E, ve benim e, hayalimizde olan yerdi. Çünkü başta da bahsettiğim gibi işgal edilen mekanlar üzerinden hareket etmek bizim sanatçı üretimimizde ve felsefemizde de çok oturuyor. Haydarpaşa'da biliyorsunuz şimdi Haydarpaşa Port projesinin işgali altında. Yani yine halkın elinden alınmak istenen bir bölge. Ve biz burada yapmak üzere. Ya yani başvurmak üzere Mimarlar Odası ile konuştuk Haydarpaşa Dayanışması ile konuştuk ee, Ve tabi ki Nazım Hikmet Kültür Merkezi de Bize e, müzikal teknik olanaklar Açısından e, destek olma e, Yoluna gitti Ve bu şekilde mümkün oldu Bu hayal diyelim e, Ve burada müzikal e, Üretim olarak sunum olarak da e, Merçetesi yerine e, Üç Ayrı e, şarkıcı olacak. Bunlar Cansu Aslan, Nimet Çakıcı ve Uğur Okay. da yine ben olacağım. Yine direniş şarkılarından bir konser vereceğiz. E, ve tabii ki e, dediğim gibi biraz daha kalabalık olacağız diğer arkadaşlarımızla beraber. Bize yeni katılan arkadaşlarımızı Doğan Arslan, Gürbüz Doğan Ekşioğlu, Necdet Yılmaz ve Onur Aşkın olacak. Evet bu perşembeden söz ediyoruz değil mi? Evet bu perşembe Haydarpaşa göründe saat 8'de Peki e, eğer çok delikodu değilse on, 11 Aralık'ta da bir sergi daha var hatırladığım kadarıyla ondan da söz edebilir miyiz? 11 Aralık'ta evet şu anda düşünülen e, somut adımlar atılmamış olsa da bizim de yapmayı planladığımız e, Haliç Tersanesi'nde evet. bir etkinlik olacak e, bu yine Mimarlar Odası'nın düzenlediği bir etkinlik. Evet ama bunun ee, kesinliği an yok anladığım kadarıyla. Üstünde evet, çalışılıyor. Evet. evet. Şu anda üstünde çalışılıyor. Ee, nelerin yer alacağı, kimlerin yer alabileceği. O yüzden şimdiden anons etmek belki daha doğru. olur. Peki. Ee, Yeri geldiğinde zaten tekrar buradan bir haber olarak geçeriz. Ee, Tabii Yiğit çok çok teşekkür ediyorum programa katıldığın için gerçekten. Ben teşekkür ederim Eraslan Esen programında yer verdiğin için. Bizim tüm arkadaşlarım adına. Eksik olma. Ee, peki Haydarpaşa'da görüşmek üzere. Rez İstanbul'un İtalya'dan sonraki ilk sergilenme anı olarak e, Haydarpaşa'nın da gerçekleşecek. Bununla ilgili olarak da Yiğit Özetalay müzisyen Yiğit Özetalay'la konuştuk canlı yayında. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum Yiğit. Evet, 94.9 Açık Radyo'daki Türler Arası programı canlı yayınının sonuna yaklaştı. Saat 10.57 şu anda tam olarak ve bu haftayı Barış Atay'la kapatıyoruz. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. İçerideki 13 kişiden herhangi bir Barış Atay'dan daha değersiz değil. Bugün burada olan basın emekçilerine, muhabir arkadaşlarımızı tenzih ederek söylüyorum. Sizin çalıştığınız medya firmalarının, patronlarının, ...vasiretsizliği olmasaydı bu işler buraya kadar gelmezdi. Bugün bu ülkede eğer iktidar ya da erk insanları <gülüyor> hedef gözeterek ya da herhangi bir delil göstermeden canlıların istediği gibi gözaltına alıyorsa... ...şimdiye kadar Hopa'da, Roboski'de, Reyhanlı'da, Ottü'de, Armutlu'da, Gülsüyü'nde, Gazi'de, Gezi'de herhangi bir haber yapmadığınız için... Gözünüzü kapatıp kulaklarınızı tıkadığınız için oldu. Şu an şu anda herhangi bir şekilde bilgi alınamayan insanlar bu sayede davaları konu oluyorlar. Bu sayede ne olacağı belli olmayan davalarla tutsak ediliyor. Ben sadece şunu söyleyeyim. Tarih hepinizi yazacak. Ama bugün bu ülkede şimdiye kadar görülmemiş kadar biat kültürüyle yaşayan bütün medya patronlarını affetmeyecek o tarih. Ve ben bu medya patronları adına utanıyorum. Kendileri utanmıyor ama ben utanıyorum. Gerçekten bu sektörde olan bir insan olarak. Söyleyeceğim iyi hiçbir şey yok onun dışında. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Işte. Ha, nasıl serbest bırakıldığımızı söyleyelim. Sanırım insanlar kendi rızası vardı. Ya da satıcı değil ama içiciyiz dediler ki serbest bırakıldılar. Çünkü bu ülkede tecavüz ve uyuşturucu madde kullanımı dışında hiç kimse serbest bırakılmıyor ne yazık. Teşekkür Peki, ederim.